Sevgili dinleyenler, Tuncay Molla Veysağlu ile Söylenmeyenler programında bu haftada yine çok değerli bir konuğum var. Biliyorsunuz gündem çok yoğun, Wikileaks belgeleri, siyasetin nabzı oldukça yüksek. Ancak siyasette şu süreçte pek konuşulmayan bir başlık var sevgili dinleyenler, o da projeler. Yoğun olarak liderlerin birbirine yüklendiği bir siyasi süreç, bir yarış yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren yani kalan 6-7 ayda bu gerginliğin artacağını ben düşünüyorum. Ancak bu süreçte bence bir gazeteci olarak söylüyorum en çok üzerinde durulması, düşünülmesi ve tartışması gereken konu siyasi partilerin projeleri bu noktada bir kısırlık olduğunu çok net söylemek mümkün. Hem muhalefet partilerinde hem de iktidar partisinde bir proje anlamında eksiklik gördüğümü çok net olarak söyleyebilirim. O nedenle bu hafta çok inandığım bir projeyi çok değerli bir konumdan dinlemek istedim. Daha doğrusu ben dinledim, algıladım ve bu projeye inandım. Sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Konum e, Sayın e, Cevdet Tellioğlu. E, şimdi e, Cevdet Bey sizi nasıl tanıtalım? E, Siyasetçimi diyelim, mu diyelim. <gülüyor> Tabi arzunuz nasıl istiyorsa ama keyifli olan benim için öğretici olmak, öğretmen olmaktır. En güzel e, benim kendime yakıştırdığım en güzel meslek öğretmenlik. E, üniversitede öğretim görevlisi olarak e, görev yapıyor olmak. E, benim kendimi tanıtmamda, titrimi bu şekilde kalıplamamda daha güzel geliyor bana. Evet bir özel üniversitede öğretim üyesisiniz ancak siyasi çalışmalarınız da var. Ben dinleyicilerimize şöyle söylersem herkes anımsayacaktır mutlaka AKP'nin daha doğrusu işte o zaman Refah Partisi'nin belediye başkanlığı döneminde yani Sayın Başbakan'ın belediye başkanlığı döneminde beyaz masa uygulamasının mimarı sizsiniz. Ki çok net de şunu söyleyebilirim, AKP belediyelerden gelerek iktidara yürüdü. Daha doğrusu Refah Partisi kadroları belediyelerdeki önemli kazanımlar, başarılardan sonra oradan çıkan bir siyasi oluşum iktidara taşındı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu beyaz masa uygulamasını ben çok önemsiyorum. Çünkü hala... Eskisi gibi olmasa da Türkiye'ye bir model olarak yerleşmişti ve halk tarafından da oldukça kabul görmüştü, sevinmişti. Oradan alarak bu, buraya gelmek istiyorum. Beyaz Masa uygulamasının mimarıydınız ve bugün Sayın Başbakan'ın da aslında siyasette iki yakın çalışma arkadaşlarından biri olabilirdiniz ama yollarınızı ayırdınız. Önce bunu merak ediyorum. Yani böyle önemli bir projeyi hayata geçirip daha sonra Sayın Başbakan'la ya da AKP'yle niye yollarınızı ayırdınız? Şimdi tabii siyasetçi olarak baktığımızda görüntü böyle. Ancak ben Büyükşehir Belediyesi'nde de bir bürokrat olarak görev yaptım. Yani bir proje adamı olarak görev yaptım o dönem içerisinde. Örneğin bu beyaz masayı kurduğumuz dönemdeki... Yapışuydu Biliyorsunuz halk ile devlet arasında müthiş duvarlar söz konusuydu. Yani hani e, sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Özellikle bizim kuşağımız hatırlayacaktır bunu belediyeye veya bir devlet dairesine girdiğiniz zaman kapıda danışma diye bir yazı yazar. Hala bazı yerlerde de olduğunu görüyorum maalesef. Yani danışma e, Türkçedeki var olduğu anlamıyla değil de hakikaten olumsuz anlamıyla, danışma anlamıyla kullanılıyor sanki. Bunu gördüğüm zaman işte oradaki değişikliği oluşturabilecek insanların danışabilecekleri hadi vazgeçtim en azından derdini aktarabilecekleri arkasından da problemini gerçekten çözebilecekleri ortamı oluşturmak için o insanların elinden tutup koluna girip problemlerini çözebilecek yerlere taşımak üzere beyaz masayı modellendirdik. Sonra evlere ulaşıp problemlerin ne olduğunu aktardık. E, aç yoksul insanlar kimlerdir? Bunların tespitini yapıp e, bunlara yardım edebilecek olan insanlarla bunları karşı karşıya getirdik. Birlikte bunların hareket etmesini sağladık. Arkasından belki hatırlayacaksınız yine beyaz örtü diye insanların Sayın Alimüfit Gürsun'a e döneminde sokakta kalan evsiz insanlarımızın e, kış günlerinde sokaktan alınarak polisle birlikte Sağlık Bakanlığı ile birlikte Hızır Acil ile birlikte Beyaz Masa Beyaz Gönüller ekibiyle bunları spor salonunda spor salonlarında yaşayabilecekleri bir ortama kavuşturmaya çalıştık ve kışı geçirmelerini çalıştık. Evet çok iyi anımsıyorum o dönemde de çok haberler yapılmıştı bu konuda. Bunlar hakikaten halka dokunan çok çarpıcı örneklerdi ama daha sonra siz bu siyasi süreçte AKP ile birlikte yürümediniz. Evet yani şöyle oldu o dönemden sonra işte biliyorsunuz bir arkasından hemen arkasından tabi Sayın Ali Müfit Gürtunay'a danışmanlık yaptıktan sonra bu projelerden sonra da genel müdür olan bir arkadaşımız TRT'nin başına geçti ve benim de kendisiyle birlikte olmamı rica etti ve onunla birlikte TRT'de bir süreyi birlikte yaşadık. TRT'de genel koordinatör olarak, genel koordinatörden sorumlu danışman olarak bir sürede orada geçirdik. Dolayısıyla siyasetin yapısının içerisinde değil de çözüm noktalarında hep bulundum. Yani e, birlikte olmak veya ayrışma noktasını yaşamadım o sebeple. Ama e, aynı zamanda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde çözüm masası olarak beyaz masanın kurulmasını sağladım. Öbür tarafta Demokratik Sol Parti'de e, mavi masa olarak ki hatırlarsınız DSF o zaman Beykoz Belediyesi'ni almıştı. Evet. Ve orada e, be, mavi masa olarak bunu hayata geçirdim. E, i̇şte SSK ee, yine DSP'nin elindeydi. Bu Alo SSK'yı projelendirdim ve uygulamak sonra Yaşar Okuyan Bey'e, Ana Partisinden Partisi'ne nasip oldu. Evet, çok önemli bir projeydi. Evet, yani e, burada amaç, yapabildiğiniz bir şey varsa bunu halka aktarmak oldu. Tabi aradan yıllar geçti, e, bu esnada benim hep hesabım şuydu. Beyaz Masa çok tutuldu, işte Mavi Masa, Çözüm Masası, sonra partilerin içerisindeki biliyorsunuz AK Masa olarak girdi şu anda. Ee, yine aynı model başbakanlıkta yanlış hatırlamıyorsam ismi Bilmer olarak devam ediyor. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Hı. öyle bir şey zannediyorum. Yani ismi değişerek de olsa yok iletişim noktası gibi isimlerle devam ediyor. Ha, bu, bu işin tuttuğunu gösterir. Bu işin olduğunu gösterir. Şimdi peki bu ama maalesef 1994 ama şu anda 2010 ileriye doğru gidiyoruz. Ama aynı yerdeyiz. Halkla iletişim noktasında aynı yerdeyiz. İşte sıkıntı buydu. Ve o yüzden acaba beyaz masanın üzerine yeni ne yapabiliriz diye bir düşünce oluştu. Evet. Ve ciddi bir araştırmaya girdik o dönemde. İşte devletten ayrıldığımız, uzak durduğumuz bir dönem, devlet dairelerinden uzak durduğumuz bir dönem, görev yapmadığımız bir dönemde dünyadaki değişik ülkelere gitmek Allah nasip etti. Gittik oralarda bir de baktık ki dünyada işler başka türlü dönüyor her yerde başka nokta oluşmuş. Her yerde başarılı şeyler oluşmuş. Yani bir yerde insanın cebine parayı koyan bir sistem kurmuşlar. Sistem olarak iş yürüyor ve burada yolsuzluk olmuyor. Öbür tarafta üretimi öncelemişler. Diğer tarafta e, fakirliğin giderilmesini öncelemişler vesaire bu sefer bu tüm bunları bir 7 senelik bir araştırmanın içerisine girdik bir ekip olarak oluşta bu yürürken insanlar sizinle beraber hareket etmeye başlıyorlar. Hı -hı. E, bu da size keyif veriyor tabi Evet. Yani e, şu anda e, birazdan dinleyicilerimize paylaşacağımız projenin hazırlanması, Yedi yıl sürdü ve çok çeşitli ülkeleri dolaşıp evet. bir analiz sentez yaptınız. Evet, yani benim dolaştığım veya işte diğer ekonomik, ekonomist arkadaşların, sosyolog arkadaşların, psikolog arkadaşların, şehir bilimcilerin bulundukları ülkelerde de destek olarak böyle bir yapının oluşmasını sağdılar ki ben buradan da onlara teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra üniversitelerde de bunun analizlerini yaptırdık. En son işte Cumhuriyet Üniversitesi'ydi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaptık. Ee, seminer olarak daha doğrusu aktardık ama hocalarımız e, onunla ilgili görüşlerini bildirmiş oldular. Yani bir anlamda testlerini yaptık. Ve işte bu dolaşmanın neticesinde en sonunda baktık ki buna ne diyelim? E, baktık ki insan çekirdek nokta aile. E peki... Ee, ne yaparsanız yapın bu aile mantığını hareket ettiğiniz zaman aile gibi hareket ettiğiniz zaman daha doğrusu insanların birbirine tutunmasını parçalanmanın önlenmesini ister bunu bulunduğunuz ortamın parçalanması olarak düşünün ister vatanın parçalanması olarak düşünün ister düşüncelerin parçalanması olarak düşünün ama bütün bunları önleyip insanların ...kendi faydası etrafında birbirine sıkı sıkı sarılabilecekleri bir model olmasından dolayı ismine Büyük Aile'dir. Evet, projenin adı Büyük Aile Projesi. Ee, hakikaten ben de detaylarına baktığımda beni de heyecanlandıran bir proje oldu. Ee, siz, e, aslında şöyle bir e, dinleyicilerimize de o notu aktarmak istiyorum... Ee, bu projeleri oy, uygulayabilecek yani bu beyaz masa olsun, alo SSK olsun ki şimdi işte e, vatandaşlar, yurttaşlar telefon açarak evet. e, SSK hastanelerinden randevuyla ile artık e, e, gidip e, tedavi olabiliyorlar. Bütün bu uygulamaları siyasi görüşü ne olursa olsun yeter ki e, halka dokunan, halkı kucaklayan, e, halkı, halkın yararına olan bu projeleri e, iktidarda kim olursa olsun uygulamak gibi bir şeyiniz var, düşünceniz var. Yani bu A partisi olur, B partisi olur. Örneklerinde zaten evet. beyaz masada işte çözüm masası olarak veya mavi masa veya ana vatan o dönemde mavi hat olarak verdik zaten. Evet. Ne durum sınavları geçti? Evet, <gülüyor> evet. Onun altını çizmek istedim. Ee, şimdi dolayısıyla şimdi de bir büyük aile e, projesini e, anlatıyorsunuz. E, Özetleyecek olursak çünkü e, radyo programımıza sığmaz belki onlarca program konusu olabilecek bir konu hakikaten. Ama başlıklar halinde dinleyicilerimize e, nasıl anlatırsınız bunu? E, şöyle söyleyeyim ben e, siyasi dönemde de hep söylediğim bir şey vardı. E, artık siyasi partilerin vaat dönemlerinin geçtiğine inanıyorum. Yani siyasi partiler buradan sonra neyi yapacaklarını değil sadece nasıl yapacaklarını söylemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü vatandaşlara bugüne kadar ne yapacaklarını, neyi yapacaklarını aktardılar. İşte bu nasıl yapacakları sorusunun altında vatandaş bunu sormaya başladığı zaman emin olun artık projeler arka arkasıya gelecektir. Çünkü nasıl yapacağını çözmek demek bir projeyi zorunlu olarak ortaya koymayı gerektirecektir. Şimdi Büyük aile nedir diye işte bu nasılın cevabıdır. Ne yapacaksınız nasıl? Peki ne yapacağız? Türkiye'de problem nedir? Bir e, ciddi anlamda açlık sınırının altında bulunan insan sayısı var. E, evet. Bunun siyasi olarak çıktığınızı düşünün. Ne diyeceksiniz? Bunu halledeceğim, önleyeceğim. Soru nasıl? Yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Tabii. Yani Efendim, başlayayım. işsizliği önleyeceğim. Soru nasıl yapacaksınız? fiyatları geriye düşüreceğim e, soru nasıl yapacaksınız şeffaflığı sağlayacağım soru nasıl yapacaksınız dünya bu dört tane konu üzerinde dönüyor şu anda evet. ki arkasından üretimi ekleyin arkasından parçalanmayı engelleyecek yapının zeminini ekleyin vesaire şimdi kurgu üzerinde biliyorsunuz ben size arz etmiştim belediyelerde bulunduğum dönem içerisinde hem şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmış olmak, hem belediyede fiilen görev yapmış olmak, hem de daha önce özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış olmaktan dolayı bir avantajımız şu oluştu. Masanın dört ayrı tarafında da oturmuş olmaktan verdiğimiz kararların çoğunu çek etmiş olarak vermiş oluyorduk. Yani diyoruz ki önce bir defa herkesin seçim meydanında söylediği bir şey var. Mesela belediyenin bütçesi halkındır diyor. Değil mi? Hı hı. Bu çok herkesin duyduğu bir laf. Ben de şunu çok basit bir şekilde söylüyorum. Büyük aile diyor ki madem ki bu pay benim ever payım o zaman. Evet. Ben de vatandaşa diyorum ki uzat elini belediye başkanına uzat elini valiye, uzat elini başbakana. De ki ver payımı ya bu benimse ver. Cebimde görmek istiyorum bu payı. İşte bunu sağlayabilecek zemin için diyorum ki halkın Kurumlarına, halkın belediyesine ortak olması gerekiyor. Nasıl yapılıyor bu sistem? Basit. Şöyle düşünün. Bir belediye, mesela İstanbul Belediyesi'nden yola çıkalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 milyar dolar bütçesi var. Diyoruz ki bir şirket kurduğunuz zaman ki, İSFALT, iston, İSTAC'ı bilirseniz, e, bunların kurulabileceğini görürsünüz. Bir şirket kurduğunuz zaman %10'unu gelin belediyeye verelim bunun. Geri kalan yüzde doksanını da her haneye bir hisse olmak üzere dağıtalım. Evet. Karşılığında da bir kuruş alalım. Bir kuruş almamızın sebebi de biliyorsunuz kanunda ücretsiz olarak devir yapamayacağınız için bir kuruş alalım. Yani hi hibe yapamıyor. Eyvallah yani, hibe, hibe yapılamadığı için. Sembolik bir ücret karşılığında hissedar yapıyorsunuz vatandaşları. Kesinlikle. Kesinlikle. İkinci bir iş yapalım diyoruz. Ee, sivil toplum kuruluşlarını davet edelim. Derim ki kardeşim biz sivil toplum kuruluşu platformu oluşturuyoruz. Her kuruluştan karga sevenler derneği de dahil olmak üzere Aleviler Derneği, Sünniler Derneği, Kültür Derneği, aklınıza ne derneği vakfı geliyorsa herkes de deyin ki birer tane temsilci göndereceksiniz. Bir yerde topladığınızı düşünün sadece dinleyicilerimiz kafasında tahayyül etsinler diye söylüyorum. Bir yerde topladığınızı ve insanlara diyorsunuz ki kapıdan çıkarken herkes iki kişinin ismini yazsın. Çıkıp attığınız zaman bunun içerisinden seçilecek olan en fazla oy almış yedi kişiyi Alevi, Sünni, Kürt, Laz, efendim Türkmen, diye ayırabilir misiniz? CHP'li, MHP'li, MHP'li, AKP'li, aklınıza ne geliyorsa ayırma şansınız var mı? Mümkün değil. Yok. Yani. İşte buradan bu yedi kişiyi bu kurduğunuz sistemin yönetim kurulu üyesi yapacaksınız. Muhtarlar arasında seçtiğiniz bir kişiyi de eklediniz mi? Etti. 8 Belediye başkanı veya kanun değiştirilirse belediye başkanı yoksa onun temsilcisi olan bir kişi de yönetim kurulu başkanı olduğu takdirde bir şirket kurdunuz. Yalnız bu şirketin bir özelliği var. Hiç iş yapmayacak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 Ömrün, yönetim kurulunun başında olan kişiler de ömründe bir defa ve bir yıllığına görev yapabilecekler. İkinci bir yılı olmayacak. Niye? Çünkü geçmişte yaşanmış kötü örnekler var. Dünya bunu nasıl çözmüş? İşte böyle çözerek bu eklentilerle gidiyoruz. Dolayısıyla böyle bir şirketi kurdunuz, yönetim kurulunu kurdunuz bir üçüncü işiniz var. O da nedir? Diyoruz ki dev, meydanlara dev ekranlar dikeceğiz. Zor mu bu? Çok kolay. Şu anda da uygulanıyor. Eyvallah yapılıyor, yapılmaya başladı bile. De ekranlar dikeceğiz meydanlara ve oradan sonra diyoruz ki başladık. Yolumuz açıldı. Nedir? Bir, demiş, e, demiştik ki önce açlığı ortadan kaldıracağız, fiyatları indireceğiz. Şimdi düşünün Herkesin ortak olduğu İstanbul'da yani ben daha önce TRT'de görev yaptığım dönem içerisinde ve belediyelerde görev yaptığım dönem içerisinde mesela belediyemizin 50 arabası varsa benzinciye gidiyorduk işte %3 %4 %2 iskonto alıyorduk. Veya veya işte TRT'deyken yine ciddi anlamda arabamız olduğu için %6'nın üzerinde iskonto almıştık. Şimdi bir şirket kurdunuz. Düşünün dev ekranımız var. Günlük borsa gibi orada fiyatları belirlemeniz online olarak mümkün. Ve sizin binlerce o şirketin ortağı ve arabası var milyonlarca. Evet. Size iskonto yaparlar mı? Şüphesiz para. Şimdi e, dinleyicilerimiz için altını çizelim. E, Hızı da gitmiş olabiliriz. Yani siz e, yurttaşların e, hisse sahibi olduğu, belediye ile ortak olduğu bir modelden söz ediyorsunuz. Dolayısıyla... Bu modelde yani bu şirket sürekli kazanca yönelik bir şirket nasıl kazanacak ve yurttaşlar buna nasıl pay alacak sorusunun yanıtı da bu şirketi yani yurttaşların yoğun katılımı neticesinde oluşacak talep gücünün arıza etkisi diyorsunuz. Yani işte bu çok önemli bu söylediğiniz kamu kurumlarında da zaman zaman uygulanır bir kamu kurumunun bin tane aracı varsa der ki x petrol şirketlerine hanginizden alayım Kesinlikle. hanginiz indirim yaparsınız şeklinde siz diyorsunuz şimdi biz bunu bir büyük daha geniş bir zeminde bunu çözeceğiz örneğin X Belediyesi'nin sınırları içinde yaşayan yurttaşların yer aldığı bir şirket bu şirkette şüphesiz binlerce araba vardır Süpersiniz. ve bu binlerce arabanın evet de ihtiyaçları var işte öncelikle akaryakıt ihtiyacı bu yönetim kurulu binlerce yurttaş adına yani ya da araç sahibi adına gidip pazarlık yapacak. Pazarlık yapmayacak. İhale başlatacak. Hayır, şöyle düşünün. Biz insan unsurunu devreden çıkartacağız. Çünkü ikinci önemli şeyimiz şu. Şe sıfır yolsuzluk. Evet. borsa nasıl oluşacak e basit biraz önce hatırlarsanız ne demiştim dev ekranlar Dekâ, dikeceğiz evet. şimdi düşünün ki şer, e, isim İ, vermeyeyim ver, x, evet. petrol x petrol y petrol ben şu anda ihale açtım bana herkes çıksın e, pazartesi günü ekrana online kendi bulunduğu yerden yazacak diyecek ki ben benzini şu fiyata mazotu şu fiyata vereceğim diye verdiği zaman direkt ekrana attığı zaman arada aracı yok Kimse yok, kimse gidip konuşmuyor. Ekranda görüyorsunuz en düşük fiyat hangisiyse artık onu ekranda sabit hale getiriyorsunuz. Ve insanlar gidiyorlar oradan o indirimle o kart sahipleri çünkü e, or ortak olduğunuz için hissedar olduğunuz için size bir aidiyet kartı veriyorlar. Evet. Bu kart sahipleri gidiyorlar o indirimle almış oluyorlar. Araya kimseyi soktuğunuz zaman sistem geriye ve evet. bugünkü yapısına döner. Evet. Bu, bu da çok önemli. Evet. Ol, yani burada sistem kendi ...otomatik olarak çalışmış olacak diyorsunuz. Bu kart sistemini de... ...biraz açarsak hani dediniz ya... ...aidiyet hı hı. oluşacak... ...vatandaşlarda. nasıl? Şimdi şöyle düşünün... ...herkes ortak mı bu şirkete bir kuruşa... ...karşılığında da birer kart almış. Ortaklık kartı aslında bu. Banka kartı. Yani Banka kartı ya da bu marketlerde dağıtılan banka kartı, banka, kartlar. Banka, banka, Çünkü banka kartı olmasının sebebi şu... Bu kadar insanın parasal yapısı bankadan dönmeye başladığı zaman bankaya bile şunu diyeceğiz. Bak bu kadar para sende dönüyor. Öyleyse bu vatandaşın hesabına bir kere şu kadar fazladan para at ben de bunu vatandaşa dağıtacağım. Elleyemeyeceksiniz direkt vatandaşa gidecek. Yani buradaki esas şu paraya dokunamıyorsunuz. Efendim gidip pazarlık yapamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Sistem evet. kendi kendini işletiyor. Şirket yönetim kurulu bile e, bu, asla bu e, süreçte müdahale edemez. Asla. Edemiyor. Yönetim kurulu onun için hep soruyorlar. Ya bu işte yetkin olması lazım yönetim kurulu üyelerinin. Siz sıradan adamları seçtiniz. Ya yönetim kurulu üyeleri sadece ekrana bakacak. E, olmuş mu ihale? Yapılmış mı? Yapılmamış mı? Bu kadar. Hı -hı. Hepsi bu. Peki artı nereden para kazanacak bu insanlar? Diyoruz ki bakın Şimdi bir benzini ucuza alma imkanı var. E peki benzi... X belediyesi diyelim ki bunu uyguladı. O belediyenin, o e, o şirketinin hissedarları diyelim hı -hı, yurttaşlar. Hı -hı. E, kartlarıyla gittiler. O günkü borsada ya da işte borsa haftaki, diyoruz ona. O, o haftaki Aynen, borsada. Aynen Kent borsası diyor. Evet. Hangi, hangi şirket ucuza e, o e, bölge belediyesine e, benzin sağlıyorsa yani halkın şirketi, şirketine, şirketine gidip oradan kartlarını gösterip benzinlerini ucuz alıyorlar. Bir şey yapıyorlar ama. Şimdi düşünün, e, 100 milyon lira, 100 liralık benzin aldınız, yüzde 13 iskont aldığınızı varsayalım benzinde mağazotta. 100 liralık benzin aldınız, yüzde 10 iskontu direkt cebinize 90 lira para ödediniz. Yani maaşınız yüzde 10 arttı bir defa. Otomatik olarak hiçbir şey ellemeden benzinde maaşınız yüzde 10 arttı. Peki yüzde 3 kaldı, yüzde 13 dedik ya biz. Evet. O yüzde 3 de. Siz hiç hesap etmeden sizin bilginizi baştan onayladığınız sözleşmede imzayı attığınız için otomatik olarak Nuh'un gemisi diye başka bir hesaba gidiyor. Ona da kimse elleyemiyor. Şimdi bir hesap yapalım. Aynı şekilde benzin fiyatı düşer. Kasko düşer. Ekmek düşer. Efendim, Ma marketler ucuzlar. Kesinlikle. Evet. Şimdi yani bu, bu modeli her e, alışverişte uygulamak mümkün. Çok güzel. Bunu yaptığınız zaman yani bu ne demektir? kimi %5 iskonto, %1 iskonto kimi ürünlerde, kimin de %40 iskonto ya. yani tatile çıkacaksınız ona göre iskonto araba alacaksınız, filo indiriminden artık o ilçe veya il yararlanacağı için 8-10 milyar daha ucuz arabayı alacaksınız gibi düşünün hadiseyi. Evet. Şimdi %13 iskontonun %3'ü Nuh'un gemisinde toplandığı zaman küçük bir hesap yapalım sizinle. Bugün hükümet diyor ki 10 15, 15 bin dolar civarında yanlış hatırlamıyorum değil mi e, Garisafim milli hasıla? Ee evet, 10-15 bin dolar. Peki ben bunu e, ayda bin dolar demektir bu. Hı -hı. Vazgeçtik yanlışlık var 500 dolara düşüyoruz. Hı -hı. Bu 500 doların da dolara en endeksli kısmını iptal edip Türk lirasına çevirdiğimiz zaman yani insanlar indirim yapmak için bu kartı kullanırlar değil mi? Hı -hı. Vazgeçtik yanlışlık var 500 dolara düşüyoruz. Hı -hı. Bu 500 doların da dolara endeksli kısmını iptal edip Türk lirasına çevirdiğimiz zaman yani insanlar indirim yapmak için bu kartı kullanırlar değil mi? 500 lirasını sadece kişi başına 500 liranın bu karttan geçtiğini düşünürseniz 500 lira 14 milyon vazgeçtik 10 milyon İstanbul'da insan olduğunu düşünürseniz 10 milyon çarpı 500 ne yapar? Sıfırları bir hesap edin. Evet. küçük e, Sayın dinleyicilerimiz fark etsin diye küçük bir örnek indirelim. Mesela bu işi Kadıköy'de yaptığımızı düşünelim. Kadıköy'de 1 milyon insan yaşıyor. 500 lira e, ne yapar? 500 çarpı. 1500 e, 5 milyon 5 milyar. Evet. On, ayda. Evet. %3'ü ne yapar? Hesaplara bakın. Evet. Çok çok büyük rakamlar hakikaten e, burada e, biriktirmek mümkün. Şunu soracağım, bu e, model e, işte kimi ne tarafından bakarsanız bir kısmıyla biraz işte içinde şey var, e, komünizm var diyelim. <gülüyor> bir kısmıyla e, kapitalizm de var. Yani burada e, aslında siz bütün yurttaşları ortak hareket ettiriyorsunuz. Bir anlamda bir büyük bir tüketici bilinci de oluyor. Yani diyor ki yine atarak söylüyorum. X belediyesindeki diyelim ki o belediye içinde yaşayan yurttaşlar diyorlar ki biz belediyemizin bu şirketine üye olalım. Üstelik işte bir bedel ödemene işte bir kuruş karşılığında. Sonra kartımızı alıp cebimize koyalım. Sonra bu şirket bizim adımıza bu şirketin gücü Pek çok alanda bize indirim sağlasın. Şimdi bu e, vatandaşlara bir maddi menfaat sa sağlıyor mu? Hı -hı. Net olarak sağlıyor. İşte benzin alır, akaryakıtı alırken arabası olmayanlar için marketlere gidildiğinde markette indirim, Hı -hı. giyim, kuşam hayatın her alanında o belediye içinde yaşayan şirketlerin birbirleriyle rekabet ederek daha fazla müşteri ulaşma noktasında bu kart sahiplerine yönelik indirimleri olacak. Hı -hı. Yani atıyorum herhalde bir belediye kartı gibi olacak. X Belediyesi'nin aidiyet kartı. Aydiyet. İstanbul Aydiyet kartı. İstanbul aidiyet kartı, Kadıköy <gülüyor> aidiyet kartı evet, vesaire <gülüyor> gibi. Ee, ayrıca diyorsunuz bu indirimlerden bir kısmını da yani işte %10 %13'lük bir indirim varsa %3'ünü de bir başka hesaba aktaracağız. İşte ona da Nuh'un gemisi diyorsunuz. Evet. O hesaptaki paralar ne olacak? O bunu sebebine. Şimdi şuna bakın. Dedim ya Kadıköy diye hesap edin daha küçültelim olayı bir Çekmeköy Belediyesi'nde bunu yaptığınızı düşünün. İşte 100 bin kişi 200 bin kişi yaşıyor. 200 bin kişi orada yanlış hatırlamıyorsam 180 bin civarında olması lazım. 200 bin ortalama yaptığınız zaman 2 kere 5'in 10. Ayda 10 trilyon paranın orada döndüğünü hesap ederseniz onu ne yapar 10 trilyonun 1 trilyon. %5'i 5 milyar Demekti ki yaklaşık bir 300 milyar ayda para birikiyor bu kartta. Bak, bakın burada dikkat edin. Belediyen cebinden bir kuruş çıkmıyor. Evet. Devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor ve böyle bir para birikiyor. Ne kadar? Bu bahsettiğimiz para çarpı 12 dediğiniz zaman çok çok, ee, çok ciddi bir kaynak oluyor yani belediyenin bir kaynağı oluyor bu evet, evet bu kimin kaynağı işte bu ben evime ekmek alamıyorum diyenlerin kaynağı ben evime çikolata getiremiyorum diyenlerin kaynağı ben çocuğumu okutamıyorum diyenlerin kaynağı ben ayakta duramıyorum insan gibi yaşayamıyorum diyenlerin kaynağı olarak oluşuyor peki nerede bu bu o hesapta oluşuyor peki kim elleyebiliyor gene hiç kimse muhtar gidiyor tesbitini yapıyor. Hı hı. Oradan sonra sivil toplum kuruluşu, hani platformdan bahsetmiştik. Onun ekibi gidiyor, tespitini yapıyor. Arkasından yetmiyor beyaz masa, belediye ekibi gidiyor, tespitini yapıyor. Üç aynı tutanak söz konusu olduğu takdirde Yine bir şey yapamıyor. Üçü de imzaladığı için bankaya gidiyor. Banka ise hani kart attık ya herkese. Direkt hesaplarına para gidiyor. O parayla da canın istediği yerde gidiyorsun. Yemeğini yiyorsun. Kömürünü alıyorsun. Gıdanı alıyorsun. Hiç kimseye ihtiyacın. Hiç kimseye minnetin olmuyor. Peki ne kadar? Sadece açlık sınırının giderilmesine kadar. Seni ayakta tutup hırsızlığını önleyinceye kadar insanca yaşayıp sana ben iş buluncaya kadar yani ileride inşallah tekrar konuşuruz. Evet. Montaj evlerini devreye sokup da Şehir enstitülerini devreye sokup da senin iş sahibi olmanı sağlayıncaya kadar seni ayakta tutmak için yapılır. Bu. Yani böyle bir fon yaratıyorsunuz. Bu işte bir sosyal yardımlaşma fonu gibi de <gülüyor> benim ilk algıladığım şey o. <gülüyor> ben Nuh'un gemisi diyorum. Siz Nuh'un gemisi diyorsunuz. <gülüyor> sosyal yardımlaşma fonu gibi. Üstelik bu fon yani bu kaynak kendi kendini yaratıyor. İşte bu önemli hani. Türk siyasetinde ve ekonomisindeki en büyük açmazlardan biri budur. İşte kaynak nerede? Tamam bunları yapalım ama yoksulları yardım edelim ama kaynak nerede diye. Siz aslında bir ticari modellemeden yola çıkarak. Yani işte hep altını çiziyorum ki dinleyicilerimiz net anlasın, sizinle daha çok konuşacağız. Başka projeler de var çünkü. Bir belediye ile vatandaşların birlikte olduğu bir şirket kurarak... ...daha sonra vatandaşlara bu şirkete ait kart dağıtarak işte bunu bir işte bir olarak. banka kartı olarak Hı -hı. düşünülebilir. Bu kart üzerinden de büyük bir müşteri potansiyeli yaratarak firmalar üzerinde bir rekabete neden oluyorsunuz. Ve o rekabetten de insanlar aldıkları indirim oranında ciddi anlamda faydalanıyorlar. Hı -hı. Indirimden kesilen bir miktar payda bunlar bunların tamamı bankacılık sisteminde otomatik olarak yapılıyor. Hı -hı. Tıpkı kredi kartı Hı -hı. gibi. Hı -hı. O payda bu sosyal yardımlaşma fonu ya da bu Nuh'un gemisine aktarılıyor. Benim anladığım Hı -hı. bu. Ee, hakikaten küçük küçük rakamlar bir araya geldiğinde toplamda oldukça büyük bir meblağdan söz etmek mümkün. Siz buna bir büyük aile modeli evet. diyorsunuz. Siyaseten de, şimdi Türk siyasetinde şöyle de bir yine kısır döngü var. Eee Vatandaş biraz Türkiye'de kısa dönemli düşünüyor. Yani hani hep konuşuluyor ya sadaka kültürü işte insanlara odun kömür dağıtılarak oyları satın alınıyor vesaire diye. Bir anlamda siz e, siyasetteki bu, bu süreci de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani insanları sadakaya oduna kömüre belki muhtaç etmeden e, o Nuh'un gemisi dediğiniz fondan aktarılacak paylarla asgari geçim standartını sağlamak. Ve daha sonra ileride konuşacağımız bir başka projeye de bir zemin oluşturduk. Daha tehlikeli bir kısmını söyleyeyim şimdi. Buraya kadar çok keyifli. Herkes keyif alıyor. Ama Yani uygulanabilir olduğu için keyifli. Evet. Evet. Uygulanabilir başka bir şey daha söyleyeceğim ama herkese keyif vermiyor. O da şu. Diyoruz ki ihalelerde yolsuzluğu sıfıra indiriyor bu sistem. Bakın şunu demiyorum. İşte azaltacak, indirecek, düşürecek. Hayır. Sıfıra indirecek. Çok net diğerleri gibi. Nasıl ki benzin fiyatlarını düşüreceğiz dediğimiz zaman bu sistem düşürüyor dediğim zamanki modelde olduğu gibi. Yani şimdi düşün. Bütün ihaleleri biraz önce nasıl benzin istasyonları online olarak e, ihale yaptınız ya ekranda. Evet. Aynı şekilde belediye ihalelerini yani yol yapacaksınız. E, yolun fiyatı 10 bin lira. Bütün o asfaltı yapabilecek olan firmalar kendi iş yerlerinden yani aracı yok artık, mafya yok vesaire yok hiçbir şey. Kendi iş yerinden giriyor diyor ki ben 9 milyara bu işi yaparım. Öbürü diyor 8'e yaparım, öbürü diyor 7'ye ve online ekranda bunu herkes görüyor. Kent meydanındaki dev ekranda bu ihale izliyor. Kentliler izliyor. Eyvallah. Herkes görüyor. Dolayısıyla 10 milyarlık iş düştü mü 5 milyara örneğin. Arada ne var? 5 milyar lira kar var. Peki bu işi kim yürütüyor? O video board işini vesairesini, indirimleri ortamı kim yürütüyor? Bahsettiğimiz şirket, halkın şirketi. Bu işlerin takibi içinde işi alan firmayla, bu halkın şirketi daima işi alan firmayla ortak hareket ediyor. Yani şöyle düşünün, ihaleleri o şirketle alan birlikte yürütüp onun da işlemlerini Belediye üzerinden takip edip yani parasını zamanda ödeyip kontrolleri halka yaptırıp yani asfalt yapıyorsanız çok uzun detaydan bahsedeceğiz evet. yani bir şeyini söyleyeyim sadece bir sokakta oturuyorsunuz asfalt ihalesi alındı o sokaktaki mühendisler zaten belli sabah mühendis işine giderken bakacak onayını verecek ki acaba mıcır benim bizim bahsettiğimiz ev safta döküldü onay verdi ise ancak üzerine zift geçebilirsiniz o mahallenin kendi hesabını yapmak durumunda, kendi malına sahip olmak durumunda. Oradan sonra ancak o müteahhit üzerine koyabilir. Bu da ne demektir? Bu şirketin %10 paya sahip olması demektir. O de fazladan para kazanması demektir. Yani kentliyle bir anlamda yapılan işin denetimine katıyorsunuz. Yani Hem şeyinin %100. Kentli kim hizmet ediyorsa ya da o ihaleyi o proje kim üstlenmişse onu da e, denetleme imkanı oluşuyor. Yeterlik oranında tabii peki yani. düşünün tabii ki yeterlik oranında diplomasi oranında bilgisi oranında şimdi 10 milyar dolar dedim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi gelelim şimdi küçük bir hesaba daha 10 milyar dolar bütçenin hani deriz işte yok işi alıyorlar birileri devreye gidiyor %10 alıyorlar 20 alıyorlar evet. neyse bütün bunların bu sistemde bir defa soruyorum, 10 milyarlık işi ekranda 5 milyara düşürürken birilerinin artık daha araya girmesine yolsuzluk yapmasına imkan var mı? Ee, bu bu şeffaflıkta mümkün gözüküyor. Eyvallah. 10 evet. milyar liralık işi 5'e koyduğunuz zaman halkın gözünün önünde yalnız süreçleri halkın gözünün önüne getirmek kaydıyla. O yüzden büyük aileye şeffaf yönetim demiyorum, şeffaf süreç yönetimi diyorum. Yani bireysel kazancın toplumsal kalkınmaya ulaştırdığı şeffaf süreç yönetimi diyorum. Sürecin tamamını halkın denetimine ve gözünün önüne açıyorsunuz. İşte bu çok önemli. Evet. 10 milyar dolar %10'u bu şirkete kalsa senede 1 milyar dolar ediyor halka. 5 yılda 5 milyar dolar ediyor. 2,5 milyar doların halka dağıttığını düşünün. Geldi mi? Yarıda kaldı mı? 2,5 milyar dolar. Direkt hesaplarına gitti. Kaldı mı? 2,5 milyar dolar. İstanbul'da 5 tane otopark yapılacak, 5 tane AVM yapılacak, 5 tane eğlence merkezi yapılacaksa e, iş adamlarına, biraz önce dediniz ya komünizmden farkı, iş adamlarına dediniz ki gel kardeşim ver teminat mektubunu sana ne kadar bu AVM'nin yapıl, yapılma bedeli 100 milyon dolar al 100 milyon doları ver teminat mektubunu bir araya gelin. %51'i senin, %49'u da halkın olmak üzere bunların hepsini yaptınız. Kazandıktan sonra da teminat mektubundan dolayı bana paramı ve halkın parasını irade ettiniz. Sonra %51'i sizin, %49'u halkın. Şimdi hesap edin. 3 tane AVM'ye, yok üstünden e, nedir o, köprü geçiş yerine, e, otoparkına, 5 tane e, e, eğlence merkezine bu halkın hissedar olduğunu düşünürseniz... Ondan sonra dünyanın bütün krizleri üst üste gelirse bile bu millete bir şey olur mu sizce? Şimdi bu, bu mesela belediye bazında uygulandığında küçük ölçekte hı hı. E, diyorsunuz e, Sayın Telloğlu. Önce belki belediyelerden başlayıp bu projeyi e, uygulamak mümkün. Küçük küçük böyle hücre bazında çeşitli belediyelere yayınarak e, toplamda aslında daha büyük bir, hayal ve bir hedeften söz ediyorsunuz. Bir büyük aile oluşuru evet. bunu Türkiye çapına yaymak. Şimdi süremiz oldukça daraldı. O yüzden sizinle konuşacağız. Çünkü bu büyük hale modelin başka şeyleri de var. Evet. Açılımları da var. Onlar da çok önemli. Bu zemin üzerine inşa ediyorsunuz. Aşağı yukarı benim aklım aslında bu zeminle ilgili çok soru işareti yok. İhale konusunda süreyi de uzatmamak için söylüyorum. Hani dediğinizden 4-5 tane şirket katılacak. Halk da görecek bu ihale sürecini dev ekrandan. Hı -hı. Oradaki indirimleri yani oradaki pazarlığı da net olarak göreceği için şeffaflık olacak. Belki bir denetimde de şöyle olabilir o şirketlerin katılımı noktasında da bir e, e, önceden yapılabilecek bir anlaşmanın da önüne geçmek gerekebilir diye Hiç öyle gerek bir yok. not, not Hiç düşüyorum. Hiç gerek yok hemen söyleyeyim e, sistem olarak önceden o işi yapabilme kapasitesine yeterlik belgesi diyoruz sahip olan bütün evet. firmalar girebilir. Dört firma, beş firma asla öyle Yani şey öyle acil durumdu vesaire hayır, çünkü. Hayır, öyle bir şey yok. <gülüyor> Bugün İstanbul... Acil durum firmaları evet. bile evet. yeterliliğin var ise acil olsa sana ne? İş düz... sürekli uzun olsa sana ne? Senin mesela şu işleri yapma kapasitenin olduğu şirketin ortağı değil misin zaten? Daha önce belgeni vermişsin belediyeye. Dolayısıyla bu işi yapabilir olduğun ortada dolayısıyla sen diyorum ki mesela A grubu girebilir B grubu girebilir, C grubu girebilir bunun denetimini de üniversite yapıyor bunun denetimini sivil toplum kuruluşu platformu yapıyor, bunun denetimini belediye yapıyor, yani araya kimse girme evet, şansı bu, yok bu, bu da çok önemli bir detay yani belediyenin şirketi tarif etmesinin de önüne geçiyorsunuz. öyle bir şey yok zaten evet. Peki, çok... kanun takibi ediyor. <gülüyor> çok çok hakikaten önemli, önemli bir, bir proje şu açıdan da ben çok faydalı görüyorum, umarım da dinleyici Şirketlerimiz anlamışlar da sizinle daha sonra yine birlikte olacağız yani bu projenin alt açılı bu noktasında bir özeti Büyük Aile Nokta evet. sitesinde var arzu ederlerse Büyük Aile Nokta Ok sitesinden de bu özete bir bakabilirler. Yani burada bir kazan kazan stratejisi uyguluyorsunuz geniş kesimlerin kentlilerin kazandığı karşılığında o kente hizmet eden firmaların şirketlerin de rekabet ortamında kazandı. Bu kazançtan doğan katma değerin de yine kentliye döndüğü bir model. Dolayısıyla bu birinci etap, çok affedersiniz. Evet. Buna ben tüketimden kazanç diyorum. İkinci etapsa üretimden kazanç bölümü. Yani İstanbul'da siz kazanabilirsiniz de Ağrı Patnos'taki garibim ne yapsın? İşte ikinci etapta bunları konuşacağız. Ondan sonra üretimden kazanç yani küçük kardeş büyük kardeş diye dışarıdaki kardeş diye bahsettiğimiz projelerle Türkiye'nin her yerinde sıfır gelişmişliği olan bir yeri dahi olmak üzere o insanların orada yaşayanların o dört firma beş firma asla yani şey öyle şey yok. Yani acil durumda vesaire Hayır, çünkü... öyle bir şey yok. <gülüyor> Bugün İstanbul... Acil durum firmaları evet. bile evet. yeterliliğin var ise acil olsa sana ne?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 şu açıdan da ben çok faydalı görüyorum. Umarım da dinleyicilerimiz anlamışlar da sizinle daha sonra yine birlikte olacağız. Yani bu projenin alt bu noktasında. Bir özeti Büyük Aile. Bir, evet. sitesinde var. Arzu ederlerse Büyük Aile.org sitesinden de bu özete bir bakabilirler. Yani burada bir kazan kazan stratejisi uyguluyorsunuz. Geniş kesimlerin kentlilerin kazandığı karşılığında o kente hizmet eden firmaların şirketlerinde rekabet ortamında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 Bu model içinde işte zengin yerleşim bölgeleriyle yoksul yerleşim bölgeleri arasında bir network, bir ağ kurarak, bir ticari ilişki, üretim-tüketim ilişkisi kurarak o bölgelerin de kalkınmasına yönelik bir projeden söz ediyorsunuz. Ben bunu da çok önemsiyorum ama süremizi aşmadan noktalamak istiyorum Sayın Telli olup bir başka soruyla şimdi yeniden siyasete dönelim. E, büyük aile nokta da yine altını çizelim hani dinleyicilerimiz belki hızlı hızla e, anlamamış olabilirler bazı noktaları oradan da takip edebilirler var, evet. özetini e, bu projeyi e, herhangi bir partinin e, kabul etmesi durumunda yani sizin öyle bir düşünceniz var mı işte x partisi olsun y partisi olsun vesaire diye ya da e, herhangi bir e, parti sizi çağırıp ya bu projeyi biz sahiplenelim dedi mi bugüne kadar Evet geçmiş dönemde belki hatırlarsınız, rahmetli Muhsin yazıcıoğlu'nun sayın Muhsin yazıcıoğlu'nun son bir buçuk aylık dönemi içerisinde bu projeyi uygulama kararı verdiğini ama tabi biliyorsunuz vefatıyla beraber de bu ortadan kalkmış oldu. Hı hı. Onun dışında birçok partiyle tabi görüştük ama. Bu şeffaf süreç yönetimi ve ihale ile ilgili tabii çok daha farklı şeyler de var içerisinde. Bu bölümlerin birçoğu uygulanmasını istemiyorlar. Yani e, yani bir kısmı buna işte henüz hazır olmadığımızı vesaire. Ama biz biliyoruz aslında. Ben insanlar hep şunu söylüyorum. Bu işe halk hazır. Sadece hazır olmadığını söyleyen başkanlar hazır değil. Bütün mesele budur. E, onun dışında herhangi bir problem söz konusu değil. Ha bunu baki uygular mıyız? Kim isterse istesin. Ha, tek, hangi parti olursa olsun. Hangi parti olursa olsun bir tek şartım var. Bunu tamamıyla uygulayacaklar. Yani efendim bu işte para kazanma kısmını uygulamayalım. Sadece şuradan rant elde edelim. buradan Hayır böyle değil. Her şeyiyle eğer üniversitede oturalım. Ne kadar ekonomisti varsa, ne kadar sosyal bilimcisi varsa bunlarla oturalım. Mesela bana desinler ki şu bölümünde halk şöyle bir zarar görür veya sistemde şöyle bir tıkanıklık olur. Kısmını oturup konuşalım, başım üstüne düzeltemiyorsak hemen devre dışı bırakalım. Ama onun dışında hem olur deyip, hem olduğuna kesin inanıp ama siyaseten dedikleri anda diyorum ki o zaman bu, bu sistem size gelmez. Evet. Sayın çok çok teşekkürler. Ee, bir önemli projeydi bir, e, Türkiye'de e, hep e, program başında da söyledim e, en büyük kısırlık siyasetteki kısırlık e, proje üretimi noktasında e, maalesef e, ciddi bir yarış var siyasi partiler arasında işte ideolojik eksende var ya da e, daha kaba tartışmalarla süregelen gelen bir e, yarış var ama e, halkın da özlediği ve umut ettiği şey hakikaten Hangi parti önümüze hangi projeyle geliyor? Bu projelerin uygulanma olasılığı ne? Çünkü proje olarak geçmiş dönemlerde siz de iyi biliyorsunuz işte ev anahtarlarının, otomobil anahtarlarının yani hayal satıldığının da yaşandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar siyasete karşı da güvenleri Erezon'a uğramış durumda. Bu tip ayakları yere basan projelerle halkın karşısına çıkmak Bence şu dönemde siyaset yapan bütün e, siyasi partiler için öncelikli olmalı. E, biz bu büyük aile modelinin e, sonraki aşamalarını yani üretimle alakalı e, bölümünü de e, umarım önümüzdeki günlerde fırsat bulursak e, sizi yine programda ağırlayarak e, dinleyicilerimize aktarmak isterim. E, çünkü bir başka sıkıntı da şu Sayın Telloğlu bu tip projelere de maalesef e, ekranlar Kapanmış durumda. Hani siz böyle bir proje ver bunu anlatalım dediğiniz noktada sizi dinleyecek gazeteci, televizyon, radyo yani iletişim kanalı bulmakta da zorlanıyorsunuz. O anlamda bizim radyomuz sonları kapıları sonuna kadar açık. Şey, evet. önümüzdeki haftalarda mutlaka bu projenin devamı noktasında da birlikte olacağız. Ben dinleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Birisi kendisine bir proje söylediği zaman hangi parti olursa olsun, hangi düşüncenin insanı olursa olsun, bu milletin insanı, hepsi anlayışı, düşüncesi, niyeti, farkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bu milletin insanları bir tek soru sorsunlar. Bu işi nasıl yapacaksın? Diye. Evet. En önemlisi de o. Yani bana hayal satma bu projenin altını doldur diye. Ee, büyük aile projesi hakikaten beni heyecanlandıran bir projeydi. Umarım bunu e, uygulama şansı olur. yani. Hak, hakikaten hangi siyasi parti olursa olsun e, özellikle belediyeler noktasında altını çiziyorum. Belediyelerde, il ilçe belediyelerinde çok rahatlıkla hemen bugünden yarına uygulanacak bir proje e, anlattığınız. E, umarım e, bunun gerçekleştiğini göreceğimiz günler e, yaklaşır. Çok çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Sevgili dinleyenler, Söylenmeyenler programında hakikaten bir söylenmeyen bir projeyi, bugüne kadar çok da dillendirmeyen bir projeyi sizlere anlattık. Önümüzdeki hafta yeni bir günden başlığıyla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.